Yedinci Bölüm Üç gün sonra Molly ortadan kayboldu. Haftalar boyu nerede olduğu anlaşılamadı. Sonra güvercinler Wellington arazisinin öte tarafında görüldüğünü rapor etti. Bir meyhanenin önünde duran kırmızı ve siyaha boyanmış iki tekerlekli ufak bir gezinti arabasına koşulmuştu. Ekose pantolon ve tozluk giymiş, meyhaneci tipli şişko ve kırmızı suratlı bir adam burnunu okşuyor, onu şekerle besliyordu. Molinin yelesi kırpılıp düzeltilmiş ve perçemine kırmızı kurdele bağlanmıştı. Güvercinlerin dediğine göre halinden çok memnun görünüyordu. Hayvanların hiçbiri bir daha Molly'den söz etmedi. Ocak ayında hava çok sertleşti. Toprak demir gibi olmuştu ve tarlalarda hiçbir şey yapılamıyordu. Büyük ahırda birçok toplantı yapıldı. Domuzlar sonraki mevsimin işlerini planlamaya girişti. Çiftlik politikası ile ilgili her meseleye diğer hayvanlardan daha akıllı olduğu bilinen domuzların karar vermesi, ama bu kararların oy çokluğuyla yürürlüğe koyulması kabul edilmişti. Söz konusu düzenleme, kar topuyla Napolyon arasındaki çekişmeler olmasa gayet iyi çalışabilirdi. Bu ikisi anlaşmazlığın ortaya çıkabileceği her noktada görüş ayrılığına düşüyordu. Birisi daha büyük alana arpa ekilmesini teklif edecek olsa, diğeri bunun yerine yulaf ekilmesinin doğru olacağını öne sürüyordu. Birisi şu veya bu tarlanın lahana ekilmesine uygun olduğunu söylese, öteki orasının köklü bitkilerden başka bir şey yetiştirmeye yaramayacağını iddia ediyordu. İkisinin de kendi izleyicileri vardı ve şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Kartopu, yaptığı parlak konuşmalarla toplantılarda sık sık çoğunluğu yanına çekiyordu ama Napolyon da kendine destek sağlamak için toplantı harici zamanlarda propaganda yapmakta iyiydi. Özellikle de koyunlar üzerinde etkili oluyordu. Koyunlar son zamanlarda yerli yersiz, dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye başlamıştı ve bu şekilde sık sık toplantının bölünmesine neden oluyorlardı. Bunu özellikle de Kartopu'nun konuşması kritik bir noktaya vardığında yaptıkları fark edildi. Kar Topu çiftlik evinde bulduğu, içinde bir sürü yenileme ve geliştirme planının olduğu çiftçi ve besici dergilerinde ayrıntılı çalışma yapmıştı. Arazi dıranajına, mahsul depolamaya, zemin mucuruna dair bilgi yansıtan laflar ediyor, gübre taşıma işinin aradan çıkartılması için bütün hayvanların dışkılarını doğruca tarlalara ama her gün farklı noktalara bırakmasını sağlayacak karmaşık bir planlama üzerinde çalışıyordu. Napolyonsa plan falan üretmiyor, kar topununkilerin bir şeye yaramayacağını sesini fazla yükseltmeden öne sürüyor ve bir şeyler için uygun zaman kollar gibi bir görüntü veriyordu. Ama ikisi arasındaki çekişmelerin hiçbiri, yel değirmeni konusunda olduğu kadar keskinleşmedi. Uzun yılda çiftlik binalarına fazla uzakta olmayan bir yerde ufak bir tepecik vardı ve tüm arazinin en yüksek noktasını oluşturuyordu. Kar topu her tarafı inceledikten sonra orasının çiftliğe elektrik sağlayacak dinamonun çalıştırılmasında kullanılacak bir yel dermininin yapılması için en uygun nokta olduğunu belirtti. Böylece ahır bölmeleri aydınlatılacak ve kışın ısıtılacak ayrıca çiftlikte dairesel saman testeresi, yem dilimleyici ve elektrikli sağma makinesi kullanılacaktı. Hayvanlar orası hala en ilkel düzeneklerin kullanıldığı eski tarz bir çiftlik olduğundan, Öyle şeyleri hiç duymamıştı ve Kartopu, onlar keyifli otlarken ya da zihinlerini geliştirecek okumalar, sohbetler yaparken, bütün işleri halledecek, harika makinelerin resimlerini ortaya çıkarttıkça anlatılanları hayretle dinliyorlardı. Kartopu'nun yel delimeni planları birkaç hafta içinde tamamlandı. Mekanik ayrıntıların çoğu Bay Jones'a ait olan üç kitaptan alınmıştı. Ev için yapılabilecek bin faydalı şey… Her kişi kendi duvarcısıdır ve yeni başlayanlar için elektrik. Kar topu çalışma odası olarak zamanında kuluçka tahtalardan oluşan kulübeyi kullanıyordu. Oraya girince saatler boyu çıkmıyordu. Kitaplarını bir taşın üstüne açıyor, toynağının arasına tebeşir sıkıştırıyor, hızlı adımlarla ileri geri yürürken yere çizgiler çekiyor ve bir taraftan da heyecan inlemeleri koyveriyordu. Planlar giderek tüm zemini kapladı ve diğer hayvanların tamamen anlaşılmaz ama gayet etkileyici bulduğu karmaşık bir miller, çarklar yığını haline geldi. Hayvanların hepsi günde en az bir defa kartopunun topunun çizimlerine bakmaya geliyordu. Tavuklar ve ördekler de bundan geri kalmıyor, tebeşir çizgilerini çiğnememek için büyük dikkat gösteriyordu. Sadece Napolyon uzak duruyordu oradan. Yel değirmenine karşı olduğunu en başında belirtmişti. Ama bir gün hiç beklenmedik şekilde planları incelemeye geldi. Kulübede ağır adımlarla dolaştı, planların her ayrıntısını inceleyip birkaç kere kokladı. Kısa bir süre durup onları göz ucuyla süzdü, sonra ansızın ayağını kaldırarak hepsinin üstüne işedi ve tek kelime etmeden çıkıp gitti. Bütün çiftlik Yeldeğirmeni konusunda fena halde bölünmüştü. Kartopu Yeldeğirmeni'nin yapımının çok zor bir iş olacağını inkar etmiyordu. Duvarlar için taş getirilmesi ve bunların örülmesi, sonra kanatlardaki yelkenlerin yapılması ve nihayet dinomaların, kabloların bulunması gerekecekti. Bunların nasıl temin edileceğini Kartopu da söyleyemiyordu. Ama hepsinin bir yıl içinde halledilebileceğini öne sürüyordu. Ve dediğine göre sonra bir sürü iş gücünden tasarruf edilecekti. Hayvanlar haftada sadece üç gün çalışmak zorunda kalacaktı. Öte yandan Napolyon, o an için en büyük ihtiyacın yiyecek üretimini artırmak olduğunda ve yel değirmenine gereksiz şekilde zaman harcandığı takdirde hepsinin açlıktan öleceğini de diretiyordu. Hayvanlar iki slogan altında ikiye bölünmüştü. Kar topuna ve haftada üç gün çalışmaya oy verin ve Napolyon'a ve dolu yemliğe oy verin. Benjamin taraf tutmayan tek hayvandı. Yiyeceğin bollaşacağına da inanmıyordu. Yel değirmenin iş gücünden tasarruf edilmesini sağlayacağına da. Yel dermeni olsa da olmasa da hayatın her zamanki gibi sürüp gideceğini söylüyordu ki o zaten iyi bir gidişat değildi. Yel dermeni üzerine olan çekişmelerin yanı sıra bir de çiftliğin savunulması meselesi vardı. İnsanlar ahır savaşında yenilgiye uğratılmış olabilirdi ama çiftliği ele geçirip Bay Johnson'un egemenliğini tekrar kurmak için ikinci ve daha kararlı bir hamle yapılabilirdi. Öyle bir şey kalkışmaları için geçerli sebeplerin hepsi mevcuttu. Çünkü uğradıkları yenilginin haberi kırsala yayılmış ve komşu çiftliklerdeki hayvanları her zamankinden daha huzursuz bir hale koymuştu. Kartopuyla ile Napolyon alışıldığı üzere bu konuda da fikir ayrılığına düşmüştü. Napolyon'a göre hayvanların yapması gereken ateşli silahlar edini, bunları kullanma eğitimi almaktı. Kartopu'na göre ise daha fazla güvercin gönderip isyan fikrini diğer çiftlikteki hayvanlar arasında yaymalıydılar. Biri kendilerini savunmazlarsa boyunduruk altına girmelerinin kaçınılmaz olduğunu söylerken, diğeri her tarafta isyan patlak verirse kendilerini savunmak zorunda kalmayacaklarını öne sürüyordu. Hayvanlar önce Napolyon'u, sonra Kartopunu topunu dinliyor ve hangisinin haklı olduğuna karar veremiyordu. Kendilerini o anda hangisi konuşuyorsa ona hak verir halde buluyorlardı. Sonunda kar topunun planlarının tamamlandığı gün geldi. O hafta pazar günü yapılacak toplantıda yel değirmeninin inşaatına başlanıp başlanmayacağı ulanacaktı. Hayvanlar büyük ahırda toplandı, kar topu ayağa kalktı ve lafı arada sırada koyunlardan gelen belemelerle kesilse de yel değirmeninin yapılmasını savunma gerekçelerini açıklamaya koyuldu. Sonra da ona cevap vermek için Napolyon ayağa kalktı. Gayet sakin bir tavırla yel değirmeninin saçmalıktan öte olmadığını, kimsenin bunun lehine oy kullanmasını tavsiye etmediğini söyledi ve hemen yerine oturdu. 30 saniye bile konuşmamıştı ve yarattığı etkiye tamamen kayıtsız bir görüntü sunuyordu. Bunun üzerine kar topu tekrar ayağa fırlayıp melemeye başlayan koyunları susturmak için bağırdı ve yel değirmenini savunan hararetli bir konuşma yapmaya girişti. Hayvanlar o ana dek görüş bakımından eşit bölünmüştü ama kar topunun belagati onları ayartıyordu. Kar topu, ışıltılı cümlelerle, pis işlerle uğraşma yükünün hayvanların sırtından çekilip alındığı bir hayvan çiftliği tablosu çiziyordu. Vizyonu artık saman kesicinin ve yem doğrayıcının ötesine geçmişti. Elektriğin harman makinelerini, sabanları, tekerlekli tırmıkları, masuraları, biçicileri, toplayıcıları da çalıştıracağını, bununla kalmayıp her ahır bölmesine ışık, sıcak ve soğuk su hatta ısıtıcı getireceğini söylüyordu. Sözünü bitirdiğinde oyların hangi tarafın lehine kullanılacağı konusunda kuşku kalmamıştı. Ama tam o anda Napolyon ayağa kalktı ve kar topuna yan gözle tuhaf şekilde baktıktan sonra daha önce kimsenin ondan duymadığı tiz bir ciyaklama koyverdi. Bununla birlikte dışarıda korkunç bir uluma koptu ve pirinç kabaralı tasmalar takılmış muazzam büyüklükte dokuz köpek ahıra daldı. Doğruca kar topuna saldırdılar ve zavallıcık, Çatırtılarla kapanan çenelerden son anda kurtulmak için sıçramaktan başka bir şey yapamadı. Bir saniye sonra da kapıdan dışarıya fırlamıştı ve köpekler de peşindeydi. Bir şey diyemeyecek kadar şaşıran ve korkan hayvanlar, kovalamacayı seyretmek için kapının önünde toplandı. Kar topu, arazinin kapısına uzanan çayırı hızla kat ediyordu. O ancak bir domuz kadar hızlı koşuyor, köpekler de ona giderek yaklaşıyordu. Birden ayağa kaydı ve ortaya yakalanması kaçınılmaz gibi bir görüntü çıktı. Ama toparlandı, öncekinden de hızlı bir koşu tutturdu. Sonra köpekler tekrar arıyı kapatmaya başladı. İçlerinden biri kuyruğunu kapacak kadar yaklaştı ama kar topu onu da tam zamanında geçiştirdi. Sonra canını dişine takıp sivri dişlerle arasında birkaç santim kalmışken çitteki bir gedikten geçip gözden kayboldu. Dehşete kapılan ve suskunlar gömülen hayvanlar yavaşça ahıra döndü. Köpekler de sıçrayarak peşlerinde belirdi. İlk anda kimse o yaratıkların nereden çıktığını akıl erdirememişti ama bu mesele kısa sürede çözüldü. Bunlar Napolyon'un analarından alarak kendi başına bakıp beslediği yavrulardı. Henüz tam büyümemiş olmalarına rağmen devasaydılar ve kurt kadar vahşi görüntüye sahiplerdi. Napolyon'a sokuldular. Öteki köpeklerin Bay Jones'a yaptığı gibi ona kuyruk salladıkları gözden kaçmadı. Napolyon peşinde köpeklerle yürüyüp Bilge'nin zamanında söylemini verdiği yükseltiye çıktı. O andan itibaren pazar sabahı toplantılarına son verildiğini duyurdu. Dediğine göre bunlar gereksizdi ve zaman kaybından başka bir şey değildi. Bundan böyle çiftliğin işleyişine dair tüm meseleler kendisinin başkanlık yapacağı bir domuzlar komitesi tarafından halledilecekti. Bu komite oturumlarını kendi başına yapacaktı ve sonra aldığı kararları diğerlerine bildirecekti. Hayvanlar her zamanki gibi pazar sabahları toplanmaya, bayrağı göndere çekip İngiltere'nin hayvanlarını söylemeye devam edecek ve sonraki haftanın emirlerini orada alacaktı ama görüşme, tartışma falan olmayacaktı. Hayvanlar kar topunun kovulmasının yarattığı şoka rağmen bu duyuruya içerlemişti. Çoğu uygun söylemi bulup çıkabilse bunu protesto edecekti. Boksörün bile kafası karışmıştı. Kulaklarını geriye yatırıp perçemini birkaç kere salladı ve düşüncelerini toparlamaya çalıştı ama aklına söyleyecek bir şey gelmedi. Öte yandan domuzların bazısı düşüncelerini belirtme konusunda daha atılgan davrandı. Ön sıradaki dört genç domuz hayal kırıklığı yansıtan cıyaklamalar koyverip ayağa fırladı ve hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Ama Napolyon'un etrafında oturan köpeklerden boğuk, tehditkar hırlamalar geri verince susup tekrar oturdular. Sonra koyunlar muazzam bir meleme kopartarak ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' diye bağırmaya başladı. Ve bu fasıl herhangi bir tartışma yapılmasını önleyecek şekilde çeyrek saat kadar devam etti. Daha sonra cırlak yeni düzenlemeyi diğerlerine açıklamak için çiftliğin her tarafını dolaştı, bir konuşma yaptı. Yoldaşlar. Buradaki her hayvanın yoldaş Napolyon'un bu ilave yükü üstlenerek yaptığı fedakarlığı minnette karşılayacağına güveniyorum. Liderliğin keyifli bir iş olduğunu hayaline kapılmayın. Yoldaşlar tam tersine derin ve ağır bir sorumluluktur. Kimse tüm hayvanların eşit olduğuna yoldaş Napolyon kadar inanamaz. O sizi kendi kararlarınızı almaya mutlulukla terk ederdi. Ama bazen yanlış kararlar alabilirsiniz. Yoldaşlar... ''Ve o zaman ne olur, farz edelim ki şu yeldeğiminin kar kartopunu izlemeye karar verdiniz. O artık hepimizin öğrendiği gibi hainin teki değil midir?'' birisi. ''Ama ahır savaşında cesurca dövüştü.'' dedi. ''Cesaret yetmez.'' diye cevap verdi Cırlak. ''Sadakat ve itaat daha önemlidir.'' Ve ahır savaşına gelince, ''Kartopunun o olayda oynadığı rolün abartıldığını öğreneceğimiz zamanların geleceğine inanıyorum. Disiplin... Yoldaşlar demir gibi disiplin günümüzün düsturu budur. Yanlış bir adım attığımız anda düşman tepemize biner. Johnson geri gelmesini istemiyorsunuzdur herhalde. Değil mi yoldaşlar? Bu soru yine cevap verilemez türdendi. Hayvanlar elbette istemiyordu Johnson geri gelmesini. Pazar sabahları yapılan toplantılar eğer öyle bir şey yol açacaksa derhal durdurulmalıydı. Meseleleri tekrar düşünmeye zaman bulan boksör, herkesin düşüncesini dile getirerek "Yoldaş Napolyon öyle diyorsa öyledir." dedi. Böylece liderin kendi sözü olan, "Daha sıkı çalışacağım." değişine ilaveten, "Napolyon her zaman haklıdır." ifadesini de düstur kabul etmiş oldu. Bir zaman sonra hava kırıldı ve toprak sürülmeye başlandı. Kartopunun yer değiştirme planlarını çizdiği kulübe kapatılmıştı ve çizimlerin zeminden silindiği farz ediliyordu. Hayvanlar her pazar sabahı saat 10'da sonraki haftanın emirlerini almak için büyük ahırda toplanıyorlardı. Yaşlı bilgenin artık etten arınmış olan kafatası meyve bahçesindeki mezardan çıkartılıp bayrak gönderinin ve tüfeğin yanındaki ayrı bir direğe takılmıştı. Bayrak çekildikten sonra hayvanların sırasıyla gelip kafatasının önünden saygılı bir tavırla geçtikten sonra ahıra girmesi gerekiyordu. Son zamanlarda eskiden yaptıkları gibi topluca oturmuyorlardı. Napolyon cürlak ve şarkı besteleyip şiir yazma konusunda olağanüstü, yeteneğe sahip ufaklık aldı domuz, dokuz genç köpeğin etrafında yarım daire oluşturduğu yükseltinin ön kısmında oturuyor, öteki domuzlar da onların arkasında yer alıyordu. Hayvanların geri kalanı, ahırda yüzleri onlara dönük halde oturuyordu. Napolyon ertesi haftanın emirlerini okuyor ve sonra İngiltere'nin hayvanları bir kere söyleniyordu ve herkes dağılıyordu. Kartopunun kaçışını takip eden 3. Pazar günü hayvanlar, Napolyon'un yer değirmeninin her şeye rağmen yapılacağını açıkladığını duyunca şaşırdı. Lider fikrini değiştirmesi için bir gerekçe göstermemiş hayvanları bu ilave görevin sıkı çalışmayı ve belki tayınların azaltılmasını gerektireceği konusunda uyarmakla eğitilmişti. Planlarda en ufak ayrıntısına kadar hazırdı. Domuzlardan oluşan özel bir komite 3 haftadır onların üzerinde çalışıyordu yel değirmeninin yapılmasının ve diğer çeşitli gelişmelerin hayata geçirilmesinin iki yıl alması bekleniyordu. O akşam Cırlak, diğer hayvanlara Napolyon'un aslında yel değirmenine hiçbir zaman gerçekten karşı olmadığını açıkladı. Tersine, o fikri en başta savunan oydu ve Kartopu'nun Kuluçka Kulübesi'nin zeminine çizdiği planlarda onun kağıtları arasından çalınmıştı. Yani yel değirmeni Napolyon'un projesiydi. Birileri eğer öyleyse yeldeğirmeninin yapılmasına neden o kadar sert şekilde karşı çıktığını sordu. O noktada cırlak, utangaç bir görüntüye büründü. Bunun yoldaş Napolyon'un kurnazlığından kaynaklandığını söyledi. Çevresindekileri kötü etkileyen, tehlikeli bir karakter olan kartopudan kurtulmak için manevra icabı yeldeğirmenine karşıymış gibi görünmüştü. Kartop artık olmadığına göre planlar o bir şeyler karıştırmadan uygulamaya koyulabilirdi. Cürlak bunun taktiklenen bir şey olduğunu söyledi. Etrafta sıçrayıp kuyruğunu şen kahkahalarla titretirken defalarca üst üste taktik yoldaşlar taktik dedi. Hayvanlar bu kelimenin ne demek olduğunu tam anlamamıştı ama Cürlak o kadar ikna edici konuşuyor, yanındaki üç köpekte o kadar tehditkar hırlıyorlardı ki bu açıklamayı başka soru sormadan kabul ettiler.